Ağzı belli Allah'ımdan Şeytan Rijim. Bismillahi R-Rahman r ve sallam olsun sana ya sadelevarlere ve laahirere. Ve ilah jami al-mbiayi ve al Ve ilah jami al aşk, aşık, aşık maşküy anlamaya çalışıyorduk. Aşık deyince, Allah'a gerçek manada kul deyince, av ah deyince ilk akla gelen elbette ki peygamberlerdir. Allah'ın nebileri ve resulleridir. Aşıklığını, sadakatini ispatlamış, imanını ispatlamış, gerçek manada kul olmuş, avd olmuş olanlar Allah'ın nebileri ve resulleridir. Diğer insanlar da onlara uyduğu kadarıyla, tabi olduğu kadarıyla, onlar gibi olduğu kadarıyla Allah'a kul olmuş, avd olmuş, Allah'a iman etmiş, Allah'a teslim olmuş, Allah'a karşı kul olarak sadakatini ispatlamış demektir, uyduğu kadarıyla. Bütün peygamberler bizim için böyledir. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Allah'ın Resulleri arasında fark gözetmeyin. La müferriku beyni ahadim min rusuli. Evet, onların arasında peygamber olarak, Resul olarak aralarında hiçbir fark yoktur. Ama başka bir ayet-i kerimede Allah onları derecelerle birbirinden üstün kılmıştır. Bunu nasıl anlamak lazım? Bunu doğru anlamak lazım. Bir peygamberi öne alıp bu önde, bu arkada demek doğru değildir. Resul olarak hepsi Allah'ın Resulü'dür. Ama derece itibariyle birbirlerinden farklıdır. Derece itibari derken bütün, bütün üzerinden anlamak doğru değildir. Nasıl anlayacağız bunu? Mesela bir öğrenci okula gider 100 üzerinden puan alması gerekir. Biri 70 aldı tarihten 10 matematikten 50 coğrafyadan 70 aldı. Ne yaptı? 180 örnek veriyorum bunu. Başka bir öğrenci farklı aldı. Tarihten 10 evde tarihten daha farklı bir puan aldı. Yani sonuç itibariyle puan yine 180 olduysa toplam puan neymiş? Birmiş, aynıymiş. Ama biri tarihten 10 almış, biri 50 almış. Öteki de matematikten 50 almış, ötekinden 10 almış. Yani ortalama aynıdır. Aralarında fark yoktur. Yani kul olarak hepsi %90 kul. 10'luk bir eksikleri olabilir. Ama bir konuda biri daha öndedir, öteki daha geridedir. Yani sabır itibariyle Hz. Eyüp öndedir. Ama sabır itibariyle Hz. Adam onun arkasından gelir. Ama başka bir hari Hazreti Eyyub'un önündedir. Yani ortalama olarak hepsi aynı seviyededir. Bir konuda biri ilerdedir, başka bir konuda başka biri ilerdedir. Bu derece itibariyle olan farktır. Ama hepsi kamil manada Allah'a kul, ab ve Allah'a aşıktır. Canını feda edecek kadar, hayatını feda edecek kadar her şeyini feda edecek kadar. Aşıklığı onlardan öğreniyoruz. İmanı, kulluğu onlardan öğreniyoruz. Onlar her açıdan bizim için örnektir. Hangi peygambere bakarsan bak hayatını ortaya koymuştur. Canını ortaya koymuştur. Allah ona neyi emretmişse gereğini bütün çabasıyla, gayretiyle yerine getirmeye çalışmıştır. Hiçbir itiraz yapmadan üretmeden mazeret üretmeden neden diye sormadan mesela Hazreti Adem'e baktığımızda ilk insan ilk peygamber Allah onun için ayet kerimede ne buyururdu iblise? İki elimle yarattığıma, seni secde etmekten men eden şey nedir? İki elimle yarattığıma. Yani Allah onu kudret eliyle yaratmış. Sonra diğerlerini birbirinden yaratmış, onu ilk olarak kudret eliyle yaratmış. İlk imtihana tabi tutulan da odur, evet. onun cennette yasak meyveyi yediğini biliyoruz ama Allah melekleri, cinleri ona secde ettirmiş. Unutsa bile, yani o Allah'ın bu meyveden yeme, buna yaklaşmayın emrini unutmuş olsa bile bunun onun için bir eksiklik olmadığını bilmemiz gerekir. O ki beşerdir, unutur, yanılır ve bununla beraber hatayı işleyebilir. Onun bir kere işlediği hatayı bütün insanlar tekrar tekrar işler ve işlemiştir. Allah onun üzerinden bizi bize tanıtıyor. Yani insan böyledir. Cennette de olsa, bütün nimetler önünde de olsa... Bir tane yasak olsa ona da göz diker, bunu unutma dedim. insan böyledir. İnsanı bize tanıtıyor, yoksa onun hatasını bize öğretmek için değil, yanlışını bize anlatmak için değildir bu. İnsan böyledir dedim. herkes kendisine baksın binlerce yanlış yapmıştır. Belki yüz binlerce yapmıştır. Belki bir yanlışı tekrar tekrar her gün yapıyordur. Belki her gün bir yanlışı tekrar tekrar yapıyordur. Bunun için Hz. Adem'e bakıp o yanlış yaptığı demek haddini bilmemektir, kendini görmemektir. İşi anlamamaktır. Evet. O cennetten indikten sonra da Tövbe etti, istiğfar etti, ağladı, feryat etti. Ne kadar? 300 yıl, 300 yıl boyunca hem o hem hava annemiz, her biri ayrı ayrı yere inmiş, ağlayıp tövbe ettiler. Buluştukları yerde Arafat'tır. Tövbe edip feryat ettiler. Ne Ne dediler? Biz kendimize, nefsimize zulmettik ya Rabbi. Eğer sen bize rahmet etmezsen, bizi mahfiret etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz deyip ağladılar. Niye ağlayıp bu kadar feryat ediyor? Allah'ı sevdiği için. Rabbinin emrine ters düştüğü için. Bütün peygamberler böyledir bütün nebiler, bütün resuller bütün Allah dostları böyledir bir hata işlediğinde bir yanlış yaptığında istiğfar eder ağlar, feryat eder Rabbine karşı boyu büküp haya eder, utanır bütün peygamberlerin en öndeki vasfı istiğfardır, tevbedir en öndeki vasfı Dolayısıyla Allah'ı seven, Allah'a iman eden, Allah'a aşık olanların ilk vasfi, en öndeki vasfi tövbe ve istiğfarmış. Edebe aykırı bir harekette bulunduğunda, bir söz söylediğinde, hatta bir düşüncede bile bulunduğunda ne yapar? Tövbe eder, istiğfar eder, gönül itibariyle ağlar ve feryat eder. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ben günde 70 sefer başka bir seferinde ben günde 100 sefer istiğfar ederim dedi. Bu istiğfarı yaparken böyle tesbihi eline alıp estağfurullah ya da estağfurullah lazim demiyor. O günü yaşarken gönlünden herhangi bir şey geçse, herhangi bir şey olsa o anda Allah'ın huzurunda istiğfar ediyor. Mesela sahabeden biri anlatmıştı. Resulullah Efendimizle beraber bir mecliste oturuyorduk. Saydım dedi. Tam 15 sefer istiğfar etti. Yani bir şey konuşuyor, bir şey anlatıyor. Saydım diyor tam 15 sefer o mecliste istiğfar etti. Onun için en öndeki vasıfları istiğfardır. Allah'ı sever, Allah'a aşık olan, peygambere tabi olan, günün itibariyle onlarla beraber olan, neden? Her anda Rabbinin huzurunda olduğunu biliyor. Yanlış bir fikir, yanlış bir düşünce, yanlış bir söz, yanlış bir tavır, yanlış bir bakış, yanlış bir hal, maşukuna karşı edebe aykırı olduğunu biliyor. Aşıklığa yakışmadığını, amd olmaya yakışmadığını biliyor da ondan. Bütün peygamberlere baktığımızda en öndeki vasıfları tövbeymiş, istiğfarmış. Her birimiz mutlaka peygamberlerin hayatlarını kendimize göre okumuşuz, dinlemişiz, ayetlerden anlamaya çalışmışız. Hepsinin hayatını Allah yoluna sarf ettiğini, feda ettiğini, kurban ettiğini rahatlıkla görürüz. Allah her birini peygamber olarak gönderdiğinde, hadi kullarımı davet et dediğinde, bu vazifeyi aldığında tek başınalar bütün dünyaya, bulunduğu her yere, bulunduğu o topluluğa karşı tek başına ayakta durur. La ilahe illallah deyip davet eder. Hepsi ona karşıdır. Bir kişi iman eder, beş eder, on eder. Veya bir kişi bile imar etmez. Bütün hayatını Allah'a davet etmekle geçirir. Bunu yaparken mutlaka eleştirilir, çekiştirilir, küfür işitir, azar işitir, hakaret işitir, taşlanır, işkence görür ama asla Ya Rabbi şikayet ediyorum da demez. Hatta bir peygamber vardı. Allah'ın Resulü, Resul. ismi Jerjis, Jerjis. Ee, Kur'an'da bu yok. Allah bir kısmını anlatmış, örnek olması gerekenleri. Allah'ın Resulü olarak imana davet etmeye başlayınca kral hemen huzura çağırtıyor, bundan vazgeç diyor. Yoksa seni İdam ederim. Bu bu emir Allah'tan diyor. Ben emri Allah'tan almışım. Dolayısıyla benim bu davetten vazgeçme mümkün değildir. İstediğin şekilde beni öldürebilirsin, ama ben bu davetten vazgeçmem dedi. Kral onu idam etti. Sabah olduğunda. Allah onu bir daha dirildi. Bir daha davete başladı. Kral bir daha onu çağırttı. şaşırmışlar bir Nasıl olduğunu bilmiyor. Eğer vazgeçmezsen diyor seni yakarım külünü de denize savururum. Allah emretmiş ne yaparsan yap davete da devam ederim dedi. Öyle yaptı. Allah onu bir daha dirildi yaktı, külünü savurdu sadah olduğunda evet, kavmin içinde davete devam ediyordu Allah onu bir daha diriltti aralığı daha çağırtıyor bu sefer seni aslanlara yedireceğim dedi bakalım nasıl dirileceksin bu sefer dedi üç beş tane aslan getirdi kafese koydu aç bıraktı günlerce onu da hapsetmiş Sonra onun cecisi alıp asanların önüne attı. Tabi anıda parçalayıp yediler. Aç bunlar tabi. Ertesi gün Allah onu bir daha diriltti. Ama bir sefer bile Ya Rabbi ben bunu kabul etmiyorum demedi. O da bir beşer. Bunlar bana böyle işkence yapıyor. Beni bu şekilde öldürüyor. Demedi. İtiraz yok. Niye? Kul iman etmiş Allah'a aşık olmuş Allah'tan emin İman Emniyeti gerekir, emin olmayı gerektiriyor çünkü O biliyor ki Rabbi ona nasıl muamelede bulunursa bulunsun Güzel odur, doğru odur Hak odur, onun için hayır olan odur Aşık kendini görmez Kimi görür? Rabbini görür Rabbine bakar Kendini bütünüyle Rabbine ait Kabul eder ki bu kuldur Zaten kulluk budur Kendini Allah'a ait görmek Rabbine ait görmek Ona teslim olmak Ona hiçbir şekilde itiraz etmemek Allah'ın kendisine yaptığı Muameleye itiraz edip Onu beğenmeyip Fikir beyan etmemek kulluk budur. Aşıklık budur. Mümin olmak budur. Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak budur. Böyledir. Yoksa Allah ona muamele ederken ki Allah her anda muamele ediyor eğer itiraz ediyorsa ben bunu beğenmedim diyorsa ben bunu kabul edemem bu bana ağır geldi diyorsa ben bunu yapamam diyorsa bu durumda kulluğu kabul edememiş kendi nefsini Allah'a şirk koşmuş demektir ki itiraz edebiliyor yoksa itiraz edemez Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun itiraz edemez eğer kul olmuşsa gerçekten iman etmişse gerçek manada iman eden kimlermiş peygamberler nebiler, resuller sıddıklar şehitler, salihler bunlar Allah'ın kendisine kendilerine nimet verdiği kullarıdır ya onlardan oluruz onlar gibi yapar onlardan oluruz ya da kulluğu kabul etmiş olmayız Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardan olmayız kaybedenlerden oluruz yani bir de Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a bakalım mesela Taif'te taşlanırken Sahabe soruyordu daha sonra Ya sizin en zor geçen gününüz hangi gündü? Sahabe diyor ki biz bekledik ki Uhud günü diye cevap bekledik. Uhud'da ordu dağılmış üç beş kişi etrafında kalmış. Onlar da kendileri siper ediyorlar. Bu arada Uhud'a dağa tırmanmaya çalışıyorlar. Zaten Resulullah Efendimiz yaralanmış hatta evet, yanakından, dişinden başka yerlerinden de kan atmaya başlamış Resulullah Efendimiz telaşla kanın yere düşmemesini sağlamaya çalışıyor, siliyor daha sonra sahabe sorduğunda neden telaşla kanı siliyordu, buyurdu ki eğer bir kavim kendi peygamberin kanını yere dökerse o kavim, Allah onları toptan helak eder. Korktum, endişe ettim. Helak olmasınlar diye, kanım yere dökülmesin diye siliyordum. Taif'te de bu böyleydi. Soruyorlar Resulullah Efendimiz'e, en zorlu günün hangi gündü? Buyurdu ki, Taif günü. O günden daha zorlu bir gün yaşamadım. Hem beni inkar ettiler, Yalanladılar, hem beni kovdular, yetmez. Bir de çoluk çocukla toplayıp yolun kenarına, çoluk çocuğu toplayıp köleleri toplayıp bir deliği taşlar gibi taşlattırdılar. Tabii her tarafı kan içinde kalmıştı zaten. Ayakkabısına kan dolmuştu o da yere dökülmesin diye evet, telaşla siliyordu yine şehrin dibine indiğinde yani Taif'in alt tarafına geldiğinde Cebrail Aleyhisselam geliyor Ya Resulallah Allah'ın sana selamı var yani Taif iki dağın arasındadır Buyurur ki eğer Resulüm isterse iki dağı birleştir Taif'i yok et evet. ne dedi Hayır. Allah beni alemlere rahmet olarak göndermiş. Azap olarak değil, gazap olarak değil. Açtı elini ya Rabbi, onlar bilmiyor. Mülselerdi böyle yapmazlardı. Beni anlasaydı, tanısalardı böyle yapmazlardı. Bilmemişler, anlamadılar. Sen onlara mağfiret et. Sen onlara hidayet ver dedi. sonra ne dedi? Ya Rabbi dedi, eğer sen bana gazap etmediysen, bana kızmamışsan, bana küsmemişsen, bana darılmamışsan bu önemli değil. Yani benim yanlışlarımdan dolayı sen bana eğer gazap etmemişsen benim bu taşlanmış olmam taşlanmam önemli değil benim için. Ben buna aldırış etmem dedi, bu önemli değil. Benim için önemli olan senin benden razı olmandır bana küsmemen bana darılmamandır benim yanlış yapmamış olmamdır yanlışımdan dolayı bunların benim başıma gelmemiş olmasıdır benim yanlışımdan dolayı değilse bu önemli değil Resulullah Efendimiz sadece onları Allah'a davet etmiş imana davet etmiş yani cennete davet etmiş onlarda da onu taşlamış buna rağmen itiraz yok gerçek manadaki aşık böyledir. Yani aşık deyince bu özel bir durum değildir. Mümin demektir. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbeti çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet ne demek? Aşk. Yani mümin çok şiddetli olarak Allah'ı sever, Allah'a aşıktır demektir. Aşık deyince mümin olarak bunu anlamak gerekiyor. Mümin deyince de aşık anlamak gerekiyor. Allah'a aşık. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sever. Her şeyini Allah'a kurban edebilecek vasıfta olan, böyle bir imana, böyle bir aşka sahip olan demektir. Mümin. ne kadar Resulü Efendimiz'e benzediyse mümin o kadar iman etmiştir o kadar Peygamber'e yakın o kadar Allah'a yakın olmuştur o kadar da onun kazandığı nimete layık olmuştur Hz. Ayşe annemiz anlatıyordu buyurdu ki bir gece uyandığında Resulullah'ı yanımda bulamadım yatakta bulamayınca endişe ettim, kalktım baktım ki köşede oturmuş tefekkür halindedir tefekkür halinde evet, buyurdu ki yanına yaklaştım ya Resulallah ne yapıyorsun dedim buyurdu ki başını kaldırdı, bana baktı buyurdu ki sen kimsin Derbende ben Ayşe'yim. Gördü ki Ayşe kimdir? benden ben hanımın Ayşe'yim ya Resulullah. Öyle bir tefekkür halinde, öyle bir Allah'ın huzurunda durmuş ki, öyle bir kendinden geçmiş ki, hanımını tanıyamayacak kadar ben hanımın Ayşe'yim demeyene kadar beni tanımadı dedi. Yüzüne bakır tanımıyor. Kendine gelememiş. <gülüyor> Belki Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bu vasıfını unutmuşuz. Ya da işimize gelmediği için bizde bu olmadığı için onu yok saymışız. Neyi anlatıyoruz? Savaşı anlatıyoruz. Öteki halini anlatıyoruz. Ama onun aşıklık halini anlatmıyor ya da anlatamıyoruz ya da yüzümü tutmuyor anlatmaya Bravo Sahabe anlatıyordu Resulullah Efendimiz evden çıkmadan önce mutlaka annelerimizle konuşuyordu hatta buyurdu ki bunu da Hazreti Aşağı'nın anlatıyordu evden çıkmadan önce ya Ayşe benimle konuş buyururdu konuş ki ben dünyaya iğneyim yani gönül itibariyle insanlarla beraber olabileyim. Evet, sahabe anlatıyor, ey Resulullah Efendimiz, konuşmadan dışarı çıksaydı kimse onunla konuşamazdı. Öyle bir manevi hal, öyle bir muhabbet hali vardı ki üzerinde, sanki başka bir alemdeymiş gibi ona yaklaşmaya, onunla konuşmaya cesaret edemezdik. Evet. Ne zaman hanımları onunla konuşsa kendine gelirdi. Yavaş yavaş kendine gelir. Ne yapması gerektiğini, vazifesini hatırlar. Dışarı çıkarken insanlarla ona göre meşgul olurdu. Yoksa eğer tek başına kalsa, onunla konuşulmazsa kendine bile gelemiyordu. Neden dolayı? Aşıklığından dolayı. Allah ile beraber olduğundan dolayı. Gönül arştan inmiyor. Gönlü orada kalıyor. Evet. Namaz müminin miracıdır. Gönül arşa çıkarsa bu tadılmış olur. Bunu tatmış oluruz. Yani bir deryadan bir tasla içsek onun halini anlamış oluruz. Ama bir deryadan bir tasla içmesek Allah'ın huzurunda durmak nasıldır? Mirajda durmak nasıldır? Bunu anlamamız mümkün değil. ana kadar anlamamız mümkün değildir. Ama bir peygambere ne varsa onun ümmetine de o vardır. Onun için namaz müminin miracıdır buyurdu Resulullah Efendimiz. Ne kadar miracda durdun o kadar Allah'a olan aşkın, muhabbetin artar. Gönül itibariyle ne kadar Allah ile beraber oldun, ne kadar Allah'ı zikrettin, ne kadar Allah'ı tesbih ettinse o kadar Allah'a yakın olursun. Yalnız dilimle değil, gönlün buna dahil olması gerekir ki gönül itibariyle de Allah'ın huzurunda durman gerekir ki o gerçek manada ibadet olsun, zikir olsun, tefekkür olsun, namaz olsun. Yoksa taklit olur. Taklitten de hiçbir şey kazanılmaz. Biri namaz kılarken de o namaz esnasında bir an olsun kendini miraçta hissetmezse o namaz miraç olmamış, o namaz namaz olmamış taklidi bir hareketten ibaret kalır. Namaz olmaz o. Yani zahiri olarak beden itibariyle namaza durmuş ama gönül namaza durmadı, miraca çıkmadı demektir. Huzurda durmadı. Yani bir an bile olsa ben Rabbimin huzurundayım demesi lazım ki o namaz huzura layık olsun, huzura çıksın. Senin onu çıkarman gerekiyor. Neyle? Gönlün mü? Önce bir an olur, sonra bir dakika olur, sonra bir rekat olur. Yavaş yavaş sonra namaza durduğunda Hz. Ali Efendimiz'in kıldığı namazı kılarsın. Bir sadece Hz. Ali değil. Sahabenin çoğunluğu öyledir. Sahabe olanların hepsi öyledir. Gerçek manadaki bütün sahabenin öyledir. Anlatmıştık. Savaşta bacağına ok saplanınca namaza durayım çıkar dedi. Selam verince ne yaptınız diye soruyor. Niye? Niye? Kendinde değil de ondan huzura çıkmış, mirajdadır da onda, o da bir beşer. Aşkı anlamaya çalışıyordu. Eğer Hz. Ali öyleydi ise, namaza durunca Allah'ın huzurunda kendi bedenini hissetmiyorsa artık Resulullah Efendimiz'in halini ona göre anlamaya çalışmak gerekiyor. Aşkı anlamaya çalışıyoruz ki aşkı anlayabilelim. Mahşuk'u da anlamaya çalışmak gerekir. Mahşuk Allah'tır. Yani sevilen, sevilmesi gereken Allah'tır. Mahşuk'un da aşığına muamelesi vardır yalnız. O da aşık olmayanlara yaptığı muameleyi aşığına yapmaz. Aşığa muamelesi özeldir. Allah kendi aşığına muameleyi özel olarak yapar. Önce yine istifardan başlıyor o da aşığı bir yanlış yapınca, herhangi bir hataya düşünce o hata ne olursa olsun kesinlikle onu bırakmaz, onu tutar ve kaldırır yaptığı yanlış ne olursa olsun onu yerde bırakmaz. Kaldırır, affeder, üstüne bir de ikram eder. Bütün peygamberlere baktığımızda bunu hemen görür, hemen anlarız. Mesela Hazreti Musa için adama bir tokat vurdu, adam öldü dedi. Terbi etti, hemen onu affettik dedi. tövbe edip istiğfar edince hemen affettik dedi. Hz. Adam tövbe edince affetti. Yunus aleyhisselam balığın karnında istiğfar edince hemen affetti Allah. Yani durum hal ne olursa olsun bu bütün kulları için iman eden Allah'a aşık olan kulları için böyledir. Allah hemen affeder ve hemen onu kaldırır. Hak ver kulu. Önemli değil. Düştün Kahmasını öğren, kahmasını bil. Bir beşer seviyesinden anlamaya çalışmak gerekir. Allah'ın kuruna olan, mümine olan, aşığına olan muamelesini nasıl ki Allah Yunus Aleyhisselam için Balığın karnından çıktığında, onu sahile bıraktığında hemen bir bitki yetiştirdik, kabak türünden bir bitki üstünü gölgelesin diye. Balığın karnından çıkınca baygındır. Hemen bir bitki yetiştiriyor, yani bir büyük yaprağı olan ona gölge yapsın. Güneşin onu yakmasına tahammül etmiyor aslında. O da onu öyle seviyor. Aşık deyince biz kulun Allah'ı sevmesi olarak anlıyoruz. Halbuki tam bunun tersi nedir? Allah onu seviyor. Allah'ın sevgisi o kulun gönlüne tecelli edince geri yansıyor. O kulun sevmesi olarak anlaşılır. Yani kul ben Allah'ı seviyorum zannediyor. Halbuki Allah onu seviyor, onun gönlüne Allah'ın sevgisi tecelli ediyor. O, onun gönlünden geri yansıyınca kul kendisini Allah'ı sever olarak, aşık olarak buluyor. Yani seven Allah'tır. Dolayısıyla kul kendi gönlünü Allah'ın sevgisine hazır hale getirmiş demektir. Çabasını, gayretini sarf etmiş demektir. Nefsinden kurtulmaya çalışmış, nefsini temizlemiş tezkiye etmiş demektir. Burayı doğru anlamak gerekiyor. Ben Allah'ı seviyorum demek doğru değildir. Allah beni seviyor. Dolayısıyla ben de Allah'ı seviyorum. Önce O seviyor. Ama sevilmesi için mutlaka onun da çabası gayreti olmuş. Onun da fedakarlığı olmuş. Herkesin kendisine bakması gerekir. Eğer onun gönlünde Allah'ın sevgisi yoksa bilmesi gerekir ki Allah'ın sevgisine layık olmamış. Allah beni seviyor diyemez. Söylese bu yalan bir söz kendisini kandırmış olur. Allah onu sevseydi o da Allah'ı severdi. Sevmiyorsa kul kendi üzerinden bunu hemen anlar. Kendisi sevmeyince Allah'ın kendisini sevmediğini anlar. Beni zikredin ki ben de siz zikredeyim buyurdu. Eğer Allah'ı zikredemiyorsa Allah onu zikretmediği içindir. Bunun için çaba gayret sarf etmeyince zikre layık olamadı demektir. Yoksa kul zikretmiş Allah'a ne fayda verir, zikretmemiş ne zarar verir. Bunun faydası da zararı da Kulağı aittir. Eğer zikredemiyorsa Allah'ın yanında, katında anılmaya değer olmamış demektir. Onu unutuyorsa, zikredemiyorsa, hamd demiyorsa, tesbih edemiyorsa, şükredemiyorsa Allah katında demek ki hiçbir kıymeti, hiçbir değeri yokmuş. Zikredilmeye, anılmaya layık bir hali yok demektir bu. Yani kul kendi gönlünden Allah'ın kendisini sevip sevmediğini, kendisini zikredip zikretmediğini, kendisini övüp övmediğini, kendisini temize çıkarıp çıkarmadığını, yani hamd edip etmediğini, tesbih edip etmediğini anlar. Sen yapıyorsan doğru. Allah da sen hamd ediyorsan, Allah'ı övüyorsan bil ki Allah da seni övüyor. Sen Allah'ı zikrediyorsan bil ki Allah da seni zikrediyor. Hatta o seni zikrediyor sen sonra onu zikrediyorsun. Neye karşılık? İmanına karşılık. Ameline karşılık. Aklakına karşılık. Düşünmene, tefekkürüne karşılık. Herkes kendi üzerinden Rabbinin kendisine nasıl bir muamelede bulunduğunu Allah katında nasıl bir makamda nasıl bir mevkide Allah katında nasıl bir halde olduğunu kendine bakınca anlar. Bunu bilir. Bilmezse ona zulüm olur. Anlamadım ya Rabbi der. Yani evet, ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Size Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Evet, Sahabe evet ya Allah deyince, herkes kendi gönlüne baksın, kendi gönlünde Allah neredeyse o da Allah katında oradadır kendi gönül halinde Allah ile nasıl bir münasebeti varsa bir yakınlığı varsa Allah'a aşıklığı mı var? Allah'ı maşık olarak kabul etmiş Allah onu seviyor demektir. Allah onu seviyor, onun gönlündeki muhabbet gibi yansıyor demektir. Allah'ı tesbih mi ediyor? Bilsin ki Allah onu temize çıkarır, onu temizler. Allah'a hamdi mi vardır? Bilsin ki övgüye layık kılar onu Allah. Allah da onu övüyor. Melekleri yanında övüyor. Her konuda bütün ibadetlerde, bütün zikirde, bütün tesbihlerde, hamdlerde, şükürlerde bu böyledir. Yoksa ot gibi ne bir şey tadıyor, ne bir şey hissediyor, ibadet yaparken, namaz kılarken bile eğilip, doğrulup, çekip gidiyor. Taklit yapıyor, hiçbir şey yok yani. Yani muhabbet yoksa, aşkı yoksa, iman yoksa yapılan bütün ibadetler taklitten ibadet, adetten ibaret kalır ki bu ona hiçbir fayda vermez. Bütün ibadetlerden, bütün hayırlardan gaye imanın kemale ermesidir. Yani aşıklığın kemale ermesidir. Kulun Allah'a aşık olmasıdır hatta bütünüyle aşk olmasıdır seven sevdiği için her şeyi yapar ama Allah mutlaka eğer seviyorsan iman etmişsen canını da vermen gerekirdir verebilmen gerekir feda edebilmen gerekir ama görüyoruz bir gününü, bir saatini Allah yolunda feda edemiyor. Hatta haftada iki saatini Allah'a feda edemiyor. İşim var diyor. Yani durun Rabbimizi zikredelim diyor, diyoruz işim var diyor. Meşgul haftada bir iki saat. Veya Allah'a secde etmeye, namaz kılmaya gelince vaktim yok diyor. İşim var. Meşguliyetim var. Yani işi, meşguliyeti Allah'ın huzuruna çıkmaktan, Allah'ı zikretmekten, Allah'ın ayetlerini öğrenmekten önce gelir. Bu nasıl mümin olsun? Bu Allah'ı nasıl sevdiğini iddia edebilir. Bu iddia yalan bir şey olmaz mı? Allah ne buyuruldu ayet-i kerimede? Allah müminlerden malları ve canları karşılığında onlar cenneti satın almıştır. Evet, Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır dedi. Yani malı cani Allah yolunda feda edecek bir imanın yoksa senin iman zannettiğin iman değildir, cennete gidemezsin dedi. Alamasın bunu. Mesele böyle bir imana sahip olmaktır. Allah için her şeyi verebilecek bir imana sahip olmaktır. Bu da tamamen imanla, tamamen sevmekle ilgilidir. Allah'ı canından çok seviyorsan verebilirsin canını. Malından çok seviyorsan verebilirsin. Nefsinden çok seviyorsan affedebilirsin, fedakarlık yapabilirsin. Yoksa yoksa nefis öne geçer. Kendini Allah'ın önüne koyar. İsteklerini sıralar, ben şunun şöyle olmasını istiyorum, bunun böyle olmasını istiyorum, yoksa kabul etmem der. Şu bana şöyle muamele etsin, bu bana böyle muamele etsin, yoksa kabul etmem der. Dolayısıyla Allah'ın kendisine yapacağı muameleyi de kabul etmez. Allah'ı Rab olarak kabul etmemiş. Ondan bunu böyle yapıyor, itiraz ediyor. Evet, eğer Allah'a iman etmek, aşık olmak istiyorsak, Allah aşkı, muhabbeti mutlaka bir vesileyle yaratır. Her şeyi bir vesileyle yarattığı gibi, aşkı, muhabbeti de bir vesileyle yaratır. Onu havadan vermez, gökten yağmaz, o hayali bir şey değil çünkü. Allah'ın bir adeti vardır. Adetini hiç kimse için bozmaz. Bütün sahabe bu muhabbeti kimden almıştır? İman edenler kimden almıştır? Elbette ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın gönlünden almıştır. Gönlünden. Alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz'in gönlünden almıştır bunu. Onun için Allah ona tabi olmayı şart koştu. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani o muhabbeti onun gönlünden ona tabi olmaktan alman gerekiyor. Başka, başka şart yok. Bu kıyamete kadar böyledir. Ya onu bir peygamber varisinin gönlünden alırsın ya da kendine hayal kurarsın. Ne kadar tabi oldun ne kadar uyudun ne kadar gönül itibarı ile beraber oldun, uymaya çalıştın, onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalıştın, muhabbetin şiddeti, derecesi ona göredir. Yoksa, mesela arkadaşlar tecrübe sahibidir, bir an için mesela başka tarafa dönseler, o muhabbeti hemen kaybettiği gibi görürler. Niye? kendisi kesiyor muhabbeti bağı kendisi o muhabbet bağını kendisi kesiyor ve bu hep böyledir yani kendi kendine olacak şey değildir ne zamana kadar? gönül Resulullah Efendimizin huzuruna varıncaya kadar gönül onun huzuruna varmadan ondan bir şey alamazsın. Ama gönül onun huzuruna nasıl varacak? Elbette ki bunu taşıyacak olan mürşididir. Gönül onun huzuruna varsa bile gene mürşidinden almaya devam eder. Hem ondan alır hem mürşidinden alır. Sonra gönül yolculuğu devam ediyor. Gönül Allah'ın huzuruna varınca işi tamamlanır. Artık mürşidine dönmesi doğru değil zaten. Çünkü onu Allah'tan alıyor. Ama oraya varıncaya kadar mürşidinden almaya devam eder. Gönül Resulullah Efendimiz'in huzuruna varsa bile. Çünkü bunun diri olması gerekir, onunla beraber olması gerekir. Her anda beraber olması gerekir. Eğer Allah onun varislerine o vazifeyi vermişse o muhabbeti de imanı da, aşkı da onların üzerinden verir. Onların gönlünden verir daha doğrusu. Ne zaman gönlün huzura vardı, alacağını Allah onun gönlüne tecelli ettiyse, o bu tecelliyi kaldırabilecek vasfa geldiyse, o zaman zaten mürşid aradan çekilir, onunla işi olmaz kendisine dönse bile dönüşünü kabul etmez yoksa ondan önce ben şöyle yapayım, ben böyle yapayım ben Resulullah'a döneyim, alayım derse kendi kendini kandırır sonra döner dolaşır, aynı kapıya gelir herkesin kapısını bilmesi lazım mahrum olmamak için inkar edenler evet, mahrum kalır hayat tecrübedir. Başkalarının söylediğini değil, kendi gördüklerimizi, kendi yaşadıklarımızı görüp, hükmü ona göre vermemiz lazım. Eğer biri bir müşidik hamile tabi olmuşsa, önceki haline bakmalı, sonraki haline bakmalı, kararı kendisi vermelidir. Eğer böyle değilse, kesinlikle ne yapması lazım? Oradan uzaklaşması lazım. Oradan kaçması lazım. Niye? Ona Rabbi lazım. Ona Allah gerek. Rabbini nerede bulabilecekse, nerede onu sevebilecekse, nerede ona aşık olabilecekse, nerede onun rızasını kazanabilecekse, yeri orasıdır çünkü. Evet. Onun için arada biz söylüyoruz. Bütün kardeşlerimiz için bu geçerlidir. Eğer bizimle beraber olduğunda Allah'ı sevmiyorsa, Allah'a sevgisi artmıyorsa, her gün biraz daha Allah'a yaklaşmıyorsa, Allah'a yakınlığı tatmıyorsa, her gün biraz daha ahlakı güzelleşmiyorsa, değişmiyorsa, dışarıdan bakanlar bile bunu fark etmiyorsa bir sorun var. Ne diyorum? Hemen burayı terk et diyorum. Hemen burayı terk et. Hemen git, nerede kazanabileceksen senin yerin orasıdır. Burası Allah'a dost olma yeri, Allah'ı sevme yeri, Allah'a aşık olma yeri, Allah'a teslim olma yeridir. Ha, sen burada bunu yapamıyorsan hemen kendine bir Allah dostu ara, bul, onunla beraber kazan. Senin kazanman gerekir. Yoksa burada bulunman bir işe yaramaz. Ne sana fayda verir ne bana fayda verir. Ya benimle kazanırsın ya da nerede kazanabiliyorsan senin yerin orasıdır. Evet. Allah hepimizi gerçek manada imani angiyanlardan eylesin. Kulluğu angiyanlardan eylesin. Aşıklığı angiyanlardan eylesin. Allah hepimizi gerçek manada aşıklardan eylesin. Allah kıyamet günü Beni sevdiği, beni sevenler ayağa kalsın buyurduğunda bizi ayağa kalkmış olan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi, bir aşık gibi huzura alıp muamele ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.